Efendim 19 Mayıs 2023 bir Cuma günü saat 13'te her zaman olduğu gibi önce sağlık programındayız 95.95.0 açık radyodayız. Öncelikle herkesin 19 Mayıs bayramını kutlamak istiyorum tüm dinleyicilerimizin ve bugün önemli bir konuğumuz var. Çok değer verdiğimiz bir konuğumuz var. Kendisinin tanıtımını ben yine her zaman olduğu gibi Ayşegül'den rica edeyim. Evet e, konumuz Profesör Doktor Mustafa Aktar e, Profesör Doktor Aktarı aslında e, ismi e, bizim programımızı genelde sağlıkla ilgili e, kişiler izliyorlar ve tabii sadık dinleyicilerimiz izliyorlar. E, e, bir ödülden hatırlayacaklarını düşünüyorum e, kendisinin adını. Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırması Ödülünü Rasatane ile Bilim'de 150 yıl ile alan e, bilim insanı konumuz e, kendisi Boğaziçi Üniversitesi je jeofizik alanında da uzun yıllar akademisyenlik yapmış çok değerli bir e, öğretim üyesi doğrusu e, ben kitabı elime aldığımda okuduğumda Mustafa hocamızı araştırdığımda e, neden medyada daha çok görmedim diye düşündüm hep ama ben bunu anlıyorum ki tabii Mustafa hocanın biraz geçmişini araştırdıktan sonra bu bir seçim. Bu bir tercih e, medyada bu kadar bulunmamak. Çünkü e, depremle ilgili çalışan öğretim üyelerini çok sık medyada görüyoruz bir çoğunu. E, ama Mustafa Hocamız e, bir tercih olarak çok görünmüyor. Ama bizim programımıza katılmayı da e, kabul etti. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldin sevgili Mustafa. Ee, evet Ayşegül'ün belirttiği gibi hastane ile bilimde 150 yıl. Yapı Kredi yayınlarından Ocak 2022'de çıktı 306 sayfalık bir kitap. Ancak e, benim kendisini çok eski yıllardan beri tanımamdan da ötürü bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçek bir bilim insanıyla. Yani Ayşegül biraz önce çok fazla medyada görmüyor dedi. Belki de gerçek bilim insanları böyle oluyor diyeceğim. Şimdiki insanlar kızacaklar. Ama kitapta e, benim dikkatimi çeken 713 tane kaynak var. E, ve e, bu çok önemli bir e, araştırmanın büyük bir birikimin e, sonucunda ortaya çıkmış, çok keyifli okunan bir eser. Birkaç kez program içinde Rasatane ile Bilim'de 150 yıl e, adını ve kitabın tanıtımını iğneleyeceğiz herhalde. Böylece belki e, dinleyicilerimiz de ilgileneceklerdir. Evet tekrar hoş geldin Mustafa e, kabul ettiğin için tekrar teşekkürler. Ben öncelikle e, Ayşegül de belirttiği jeofizik e, alanı. Peki e, serüveni bir parça özetler misin? Çünkü senin doğaya olan ve doğa e, hayranlığını ilgini biliyorum. E, biraz oradan başlayalım istersen lütfen. Evet, teşekkürler Selim. E, Ayşegül teşekkürler. E, i̇zleyicilere de bir merhaba diyelim. E, gerçekten çok e, garip bir şey. Ben çünkü mesleki yaşamım elektronikte. Başladı ve devam etti. Yani eğitimim elektronik mühendisliği dalı. E, doktoram, doçentliğim hemen hemen hepsi elektronik. E, bir tek profesörlükte jeofizeye geçtim. E, o da son dakika bir geçiş olmadı aslında. Çünkü e, doğayla ilgili birçok şeyi seviyorum, seviyorum. Ve onunla ilgili hobilerim vardı. Bunlardan birisi de yer bilimleriydi. Yani ben elektronikle uğraştığım yıllarda da hatta elektronikte yaptığım araştırmaların bazılarının yer bilimlerine uygulanabilir konular olduğunu vurgulamak istiyorum. E, yer bin, doğayla ilgili ve yer bilimlerine, özellikle de yer bilimlerine ilgili e, hobilerimde şöyle bir bakacak olursak mesela dağcılık yapmayı severim ben. E, e, sonradan öğrendim ki mesela Fransa'da jeofizik bölümünde örneğin Grönöv'de jeofizikte bulunan hocaların arasında dağcılık yapmayan yokmuş mesela. <gülüyor> bunların arasında belki hiç bilinmeyen bir bağ vardır bunların arasında. Her neyse yani bu tür ilgiler beni hep hobi olarak da olsa o alanın içinde tuttu. Daha sonra da yavaş yavaş oraya doğru geçiş yaptım. Ben yani bu da bir fırsat sayesinde oldu. Eee 80'lerde belki çoğumuz bilmez ama Erdal İnönü o Başbakan yardımcısı olduğu yıllarda Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdi. O da tamamen temel birimlere ayrılmış bir enstitü kurdu. Yani temem, tamamen temel birimlere ayrılmış demek aslında çok çok e, e, iddialı bir laf. Burada şunu demiş oluyorsunuz bir ölçüde. Yani sadece meraktan dolayı bilim yapmak insanların oluşturacağı bir enstitü. Yani şunu işte halledeceğiz, bunu yapacağız falan değil de bilimin gerçek böyle insan merakıyla ilgili boyutunu e, uygulayan bir yer. Bu aslında Türkiye'de ilkti bana sorarsanız. Çünkü temel bilimler ya üniversitelerde yapılır ya da ya ya da yapılmaz. Yani mutlaka bir amaca yönelik yapılması gerekir diye düşünür bilimin. O temel bilimler o Enstitüsü TÜBİTAK bünyesinde kurulmuştu. Çok iyi bir kadroyla oluştu. Ee, ama tahmin edeceğiniz gibi uzun ömürlü olmadı. Çünkü konu yine aynı yere geldi. Niye siz bilim yapıyorsunuz? Bilim yapacaksanız işe yarar bir şey için yapmanız lazım. Yoksa gidin üniversitede hocalık yapın falan şeklinde bir düşünceyle o orası kapandı. Ve ben de işte çalışma hayatıma o enstitüde temel bilimlerde başladım. Ve dolayısıyla hakikaten merak la yönlendirilen bilimin uygulayıcılarından birisi oldum uzun süre. O da beni yavaş yavaş yer günlerine sismolojiye yöneltti. Bir nokta daha var. Tabii bizim elektronikte uyguladığımız mesela elektromanyetik dalga yayılımı falan gibi konuların matematiği aynı sismik dalgaların yayılımı ya da bağdaşıyor. Dolayısıyla orada da bir örtüşen alan var. Bu temel bilimler için söylediğiniz ve merak konusu merak olarak tanımlamak ya da böyle bir kategorizasyon çok doğru bir şey çünkü tıpta da böyle aslında tıpta da temel bilimler evet klinik bilimlerin yardımcısı gibi görünse de merak ağırlıklı olarak gelişmeli ya da öyle gelişiyor evet. ileri bilim yapan ülkelerde. Peki e, bu tanıtımdan sonra isterseniz e, bir parça kitaptan bahsedelim ve kitapla beraber e, biraz Rasathanenin öyküsünü çok ayrıntısına girmeden çünkü e, sizin uzmanlık alanınız Ashvinder <gülüyor> belirttiği gibi çok fazla medyatik olmadan ama benim izleyebildiğim e, şahsi dostluğumuz nedeniyle duyduğum e, çok değerli değerlendirmeleriniz bilimsel temele oturan. Değerlendirmemiz var ama e, o kısmı e, programın e, ilerleyen dakikalarına bırakıp şimdi şu Rasatane ile bilimde 150 yıl e, çünkü e, okuduğumuz zaman çok keyifli okunan kitabı önce bir e, rasatane Amire ile başlıyor ve e, başına Aristidi Kumbari geliyor e, ama çok uzun soluklu olmuyor galiba öyle mi Mustafa e, birazcık istersen o gelişmeyi en azından evet. e, özetlemek evet. e, iyi olur herhalde yani bir, bir, bir kere şunu vurgulayalım. Yani Rasatani e, tarihini ben merak ettiğim için başladım. Ama okuduktan sonra da onun bilim kültürümüzün yerleşiminde ne kadar büyük bir rol oynadığını fark ettim. Yani onu sonradan öğrendim diyebilirim. E, çünkü e, küçük bir kurum. Yani çok büyük bir kurumu olmamış. Bir cumhuriyetten sonra büyümüş biraz. Ama Küçük bir kurum olmasına rağmen Osmanlı'dan, Cumhuriyet'e devreden ve hemen hemen sadece bilimle uğraşan. Yani öyle diyebiliriz. Çünkü öbür taraflarda da bilim yapılıyor. Mesela Mühendis ve Berr-i da bilim yapılıyor. Ama oradaki asıl amaç öğrenci yetiştirmek. Bu doğrudan doğruya yani doğanın içinde gördüğümüz şeyleri bilimsel olarak açıklamak için kurulmuş bir kurum o niteliğiyle belki de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devreden tek kurumdur diyebilirim. O aşağıdan ilginç. Ee, i̇lk şeyi Kumbari e, e, dönemi diyelim 1868'de kuruluyor e, Rasatani e, ve aşağı yukarı 40 yıl e, Kumba yani 40 yıl demeyelim de e, 40 yıllık bir süre Kandilli'de değil aslında yerleşimi Beyoğlu'nda. Ve e, niteliği de yani içindeki insanlardan tutun da rasathanenin içinde konuşulan dile kadar e, Levanten bir Rasatane. Ya yani Fransızca konuşuluyor, her şey Fransızca yazılıyor. İçinde çalışan insanların e, arasında zaten Müslüman olan yok. Bir kişi var, o da tercüman olmak üzere <gülüyor> e, metinleri Türkçe'ye çevir, Osmanlıca'ya çevirmek için alınmış birisi. Buna karşın herkes yabancı değil aslında Levanten diyorum yani yine de Osmanlı e, şeyi tabasında olan insanlar ama e, bağlantıları, e, yaşam tarzı, e, kültürleri tamamen batıyla beslenmiş olan insanlar. Dolayısıyla İrasıthane'nin ilk e, 30 yılı en azından kesinlikle Levantenli tehlikli Ondan sonra yavaş yavaş değişiyor. Aslında insanlara baktığımız zaman birazdan herhalde değineceksin Rasathanenin müdürlerine. O çok hoş bir ayırım, çok hoş bir saptama. Gumbari, İstanbullu bir Rum Ortodoks aileden gelen birisi. Daha sonra Salih Zeki'yi görüyoruz. Ee, o da İstanbullu ama aydın bir ortamda yetişen, işte Fransa'da, Paris'te eğitim görmüş İstanbullu bir halk çocuğu. Ama üçüncü e, önemli e, aktör Fatin Hoca. Medreselerde eğitim almış bir Anadolu'lu bir genç. Hiç yabancı dili falan yok. Kendi çabasıyla e, Fransızcayı okuyup e, işte batı e, kaynaklarını takip edebiliyor. Bütün bu ilginç üçlü e, üç dönem belki de. E, bunları da senin kitabından e, öğrenmek mümkün oldu. Çok hoştu e, bu da. Peki e, Kumbari ve e, Rasatani Amiri e, daha sonra e, Sismometreler ve 1895'te Giovanni Agamem Agamem Evet geliyor devreye ve belki de kırılma noktası evet Sarih Zeki önemli Metin Fatin ya da Fatin Gökmen önemli ama e, özellikle bu e, Erzurum depremi e, belki Rasatane'nin işlevini değiştiriyor çok konuştum çünkü o dönemde daha çok havanın sıcaklığı, nem, rüzgar e, ölçmek ve güneşi izlemekle yetinen e, bir işlevi var daha sonra depreme kayacak değil mi e, Rasatane'nin işlevi? Evet e, yani Rasatane'nin ilk kuruluşu Kuruluş amacı meteoroloji. Meteoroloji de şu nedenle, çünkü o yıllarda bütün dünyada meteoroloji bir atılım yapıyor. Bu da telgraf sayesinde. Çünkü telgrafla siz hava bir yerde ölçtüğünüz işte sıcaklığı, yağmuru ne ölçebiliyorsanız, onları hızla bir merkeze aktarabiliyorsunuz. O merkezde hızla bunlardan bir sonuç üretip tekrar size geri dönüş yapabiliyor. Bu telgraf sayesinde olan bir şey. Daha önce bu bu tür şeyler yapılsa da bu haberleşme sistemi olmadan bir an, ama, yararı olmuyordu. Ve e, telgrafla birlikte bu bütün dünyada bir gelişme gösteriyor ve Osmanlı'yı da bu işe sokmak için tabii ki süreç başlıyor. Osmanlı da giriyor ve gerçekten de Osmanlı o dönemde 1860'larda çok geniş topraklara sahip. Doğu Akdeniz'in çok büyük bölümü Osmanlı yönetiminde. Dolayısıyla çok önemli bir katkı sağlıyor bu meteoroloji, Avrupa meteoroloji sistemine e ve bu şekilde kuruluyor. Ama amaç böyle kuruluyor da olsa içinde çalışan insanlar, başta kumbari olmak üzere, evet. e bunlar bilime meraklı insanlar. Mesela kumbari amatör bir astronom. Yani her gün evinde teleskoplarla gözlemler yapan bir Birisiymiş daha önceden zaten ve bunlara devam ediyor ve devam etmekte de kalmıyor. Bir de bunlara resmi nitelik kazandırmış oluyor Rasatane sayesinde. Ee, yanında çalışanlar keza hepsi böyle bu tür şeylere meraklı insanlar. Ee, ve e, metodolojiyle başlasa dahi başka devlet soru problemlerine de hep çözüm getiriyor. Mesela bir yere gök taşı düştüğünde hemen geliyorlar Rasatane'ye soruyorlar işte o yıllarda büyük bir manyetik fırtına yaşanıyor güneş patlamalarıyla ilgili her yer pırıl pırıl parlıyor gece yarısı falan kırmızı ışıklar bunları da yine rasataneye soruyorlar falan yani böyle bir giriş spektrumlu bir rasatane oluyor bunların arasında da belki en önemlisi bu zaman konusu var belki oraya sonra değiniriz evet. yani amaç meteoroloji de olsa de facto bütün bu doğa sorunlarının Marco Paşası oluyor deyim yerisindeyse. Rasathane öyle bir işlevi üstleniyor. Daha Erzincan depremi olmadı ama 1929'da belki de kırılma noktalarından ya da kilometre taşlarından birisi o. İstanbul tarihinin en sert kışlarından birine yaşıyor. Ama bu sırada belki buna bir iki cümleyle değinebilirsin toplumu bilgilendirme konusunda çok önemli bir işlevi başlıyor. Gazetelerde Kandilleri Rasathanesinden verilen malumata diye <gülüyor> haberler çıkıyor ve Böylece e, toplumda saygın ve, ve doğruyu gösteren bilimsel açıklamalar getiren bir kurum haline dönüşüyor. Ya da e, daha evet. ivme kazanıyor bu süreç. Evet aslında belki de bunu şeyle bağlaştırmak lazım. Yani Rasa Tane e, Cumhuriyet'in kurulmasına kadar geçen dönemde böyle bir... E, birkaç işte bilgili adamın bazı marjinal işleri sağlamak Avrupa'daki o talepleri karşılamak için oluşturulan küçük bir birim gibi. Bazen bir deprem olduğunda hemen başvuruluyor ama 2-3 sene sonra unutuluyor tabii kendi kendine devam eden bir kurum gibi. Ama Cumhuriyetle birlikte bu devş, hatta Cumhuriyet demeyelim. ikinci Meşrutiyet'te de Evet. ikinci Meşrutiyet'te Rasathanenin Bilimin simgesi olduğu fark ediliyor bir şekilde. Yani bu, bu anlamda e, zaten ikinci meşrutiyet birçok konuda da böyle bir e, atılımlar yapmış ve bunda da yapıyor. Bunda da e, e, diyor ki yani Rassatane bizim toplumumuzda bilimi temsil eden, e, bilimin yanıtlayacağı soruları üstlenen bir kurum olmalı diye düşünüyorlar. Ee, ve onu kuruyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani Rasathanenin o sırada başında bulunan gerek e, Salih Zeki gerek Fatin Hoca, onların her ikisi de e, Darülfünun da en etkili hocalar. Yani ben ikinci Meşrutiyet derken orada böyle herkes siyasi bir düşünceyle doğdu bu fikir diye söylemiyorum. Belki bu Salih Zekinin falan da zorladığı bir şey oldu. Ama sonunda Rasathane o kimliğe hafif bürünüyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra o yokluklar arasında, o zorluklar içinde, yani Ankara'da üç kuruş para yokken Rasathane'ye büyük yatırımlar yapılıyor. Sırf bu amaçla ve bu da ilk meyvesini 1929'da veriyor. 29'da hakikaten bir kış, çok sert bir kış oluyor. Hayır, kimse bunu açıklayamıyor. Ve rasathane o zaman ortaya çıkıyor. Yani biz bu işin açıklayıcısıyız diye. Ben gerçekten de her gün gazetelerde bilgiler aktararak, açıklamalar yaparak bir anlamda toplumun bilimle ilk tanışmasını sağlamış oluyor. Ayşe, Peki, var mısın? Cumhuriyet gazetesinde hocanın söyleşisini okumuştum. Orada bir başlık vardı e, rasathane tabuları yıktı diye. Ee, sanıyorum bu anlattıklarıyla da örtüşüyor. Bu cümleyi niye kurmuştunuz hocam? Bu farklı bilimsel yaklaşımı sunduğu için mi? Resethanenin? Yani şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz o dönemde toplumda böyle büyük herkese etkileyen bir doğa olayı yaşandığında topluma bilgi verecek mekanizmalar yok. Yani gazete bile pek yok. Ama e, radyo zaten yok. E, dolayısıyla 1920'li 29'lara gelindiğinde toplum hala bu tür olaylar karşısındaki ilk bilgiyi en yakınındaki işte bilirim diye geçinen insanlardan alıyor. Ve bunlar da tabii böyle konuları bilmiyorlar. Ve doğrudan doğruya işte bu işi tırnak içinde mukadderatla açıklıyorlar, şunlar açıklıyorlar, bunlar açıklıyorlar. Ve toplumda hep onu kabul et devam etmiş oluyor. Ama 1929'da gerçekten bu işleri bilen insanların olduğunu görüyor. Yani onların bu konuları açıklayabileceğini ilk defa şahit oluyor. Tabii o orada gazetelerin de yaygınlaşmasının çok etkisi var. Ee, Harf devrimi varşı var bu var. Ee, bütün bunlar işte o bilgi akışı, bilgi üretimi ve bilginin aktarılması konusunda bütün tabuları yıkan bir süreç oluyor. O anlamda kullanmıştım diye düşünüyorum. Peki biraz da bu 1939'da Erzincan depremi ve daha sonraki kuzey ışığı konularına değinelim mi? Yani bu tabii bir Erzincan depremine gelmeden önce bir de büyük bir şey var. Güneş tutulması olayı var 1933'te. O da benzer bir işlevi görüyor. Yani güneş tutulması aslında sık sık rastlanan bir şey. Niye böyle bir birden sansasyonel oldu diyeceksiniz. Onu biraz da Rasataniye kendi yapıyor. Diyor ki işte biz bu güneş tutulmasını inceleyeceğiz. Yani e, araziye gideceğiz falan ve bunu, gazetelere de bunu bildiriyor. Çünkü e, bir, bir de şu var yani Rasataniye o zorluklar içine bir yatırım yapılmış. Onun da karşılığını vermek gerekiyor ve büyük bir kampanya başlatıyor. İşte her gün gazetelerde işte Tane şu hazırlığı yaptı, bu hazırlığı yaptı, şu aletleri kurdu. Sonunda hatta e, Uludağ'da bu gözlem yapılıyor. Bir tepeciye böyle büyük böyle bir araştırma kampı kuruluyor. O yüzden de Uludağ'daki o tepeye belki bilirsiniz Fatin Tepe denir. Kayakçılar <gülüyor> bilir. Fatin Tepe denmesinin nedeni Fatin Hocanın orada o araştırmaları yapıyor olmasındandır. <gülüyor> Pardon, sismometreler geliyor. Sismometreler 28'de falan geliyor zaten geliyor. Yani onlar bir ölçüde çalışmaya başlıyor. Hatta 30'lu yıllarda ilk kayıtlar alınıyor. Evet. Ama yani o yıllarda sismoloji son derece marginal bir bilim olarak görülüyor. Hatta şöyle bir yorumum var benim. Çok da yanıldığımı sanmıyorum. Ee, Fatih Hoca'nın kendisi, ki bütün yolu o çizan kişi o, yani her, en etkili kişi o, sismolojiden pek hoşlanmıyor bile. Yani onun böyle kafasında yıldızlar, yıldızların hareketi me mekanik, matematik, zaten matematiğe meraklı birisi. Böyle daha ee, hani e, Newton mekaniğiyle açıklayacağı böyle güzel e, denklemlerin böyle doğayı açıklamaya yettiği bilim dalları var. Ki bunun başında tabii astronomi saymak lazım. Ama deprem bir şey ona pek uymuyor. Ama gel ki 39 depremi öyle bir çöküyor ki ortaya başka bir seçenek kalmıyor birden ön plana çıkıyor. Deniz evet, 39 ben. depreme değineceğiz ama Fatih Hoca dedin, bu medrese eğitimi almış, medrese mezunlarını üniversiteye kabul etmiyorlar o zaman değil mi? Öyle evet. Bir, evet Öyle, çok, öyle çok, bir iyi. çalışıyor ve öyle bir başarılı oluyor ki birinci olarak giriyor sınavdan. Yani müthiş bir kişilik. Ben isterim ki onun böyle bir biyografisi daha ayrıntılı bir şekilde incelensin, şey yapılsın. Ee, gerçekten çok özel bir insan. Yani bir kere... Doğal, doğal bir yeteneğe bak matematiğe karşı. Küçükken e, ilkokulda, e, ortaokulda e, şeyler e, birden fark ediliyor bu yeteneğe. Ama e, bulunduğu sosyal ortam gereği medreseye yönlendirilmiş birisi. E, medrese eğitimi alıyor ama öbür konuları da merakını devam ettiriyor. Sonra bir şekilde onu tam bilmiyoruz. Sali Zeki ile tanışıyor. Sadece bunu sınava girmesi işte sen Darülfünün'e gel matematik fizik oku gel diyor. O tabi bir medrese e, de, şeyinin oraya geçmesi mümkün değil o yıllarda. Yani hiç öyle bir kural da yok. Öyle birisinin sınavı geçme imkanı da yok. Ama Fatih Hoca bunu yapıyor. Yani hem de birincilikle kazanıyor. Yani şeyleri sınavları birincilikle kazanıyor. Ve bir, bir iki sene sonra da Darülfünun'da yani İstanbul Üniversitesi'nin fen fakültesinde hoca oluyor. Yani evet. mezuniyetinden iki sene sonra hocalık yapmaya başlıyor. O kadar iyi birisi. Dolayısıyla çok özel bir kişilik. Yani o, o siyasi açıdan da çok ilginç birisi. Yani e, müthiş özgürlükçü, devrimci, iddia teraki üyesi öyle bir sürü e, gizli kapaklı toplantıların yönetene o oluyor yani bir sürü iddia terakkiye girmek istemeyen e, böyle o gün o dönemin şeyleri çok ünlü düştü mesela bunların arasında Tevfik Fikret var Mehmet Akif Ersoy var bunlar Fatih Hoca'nın ikna etmesiyle giriyorlar iddia terakkiye yani böyle böyle de bir kimliği var siyasi, siyasi açıdan. Evet, rasatane ile Bilim'de 150 yıl bu kitabın içinde sadece Rasatane ve e, e, örneğin e, isimometreleri okumuyorsunuz. Mustafa'nın da belirttiği gibi e, bu e, önemli bilim insanlarının arasında onların yaptıkları hayatları ve örneğin iddia terakki, örneğin Halide Ediptiği var. E, falan. Bunları da öğrenmek, bu keyifli, o, e, çok güzel Türkçe e, bunları okumak, e, tadını çıkartmak e, gerçekten önerilecek. Bir konu. Peki bir ara vermeden önce şu kitapta yer alan burası tane tarihini bitirelim istersen. 1939 Erzincan depremi, 1940-43'te Fatih Hoca'nın emekli olması, daha sonra velihatlar dönemi senin tanımın, senin tanımı diye düşünüyorum. Bu arada ilginç bir şey var tabii kadın bir takım bilim insanları da giriyor devreye. Çok da hoş çalışmaları var. Ee, ulusal sismik ağı e, ve geliyor Boğaziçi Üniversitesi e, öyküsü. Biraz hızlı geçtim burayı ama e, mümkünse Boğaziçi Üniversitesi'ne geçiş veya kandilinin bağlanmasında da asadhanenin değinelim sonra bir müzik arası veriyor. Evet. Ee, tabii bu süreç hala canlı bir süreç. Yani bu süreçten etkilenmiş insanlar bugün varlar ve onlara sorduğunuz zaman e, kavga dayı çıkıyor. Yani <gülüyor> şu, şu şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı. Ee, e, bu kitabı yazarken benim en sevindiğim noktalarda birisi de bu oldu. Çünkü bu kitap bundan 30 sene sonra yazılmış olsa bu canlı anılar hepimiz evet. dahil olmayacağız. Yani bu süreci yaşamış olan insanlar e, hala ayakta. Evet. E, e, ben de aslında o yıllarda Boğaziçi'ndeydim. Boğaziçi'nde e, asistandım. Ee, ve e, hatırlıyorum yani bir kandilli lafı dolaşırdı ama yine kimse bilmezdi, kimse ilgilenmezdi. Ee, dolayısıyla Boğazçı açısından baktığımızda kandillinin önemi yeterince kavranmış değildi bana sorarsanız. Yani kandilliği hatta bir iddiaya göre belki biraz da hak veriyorum ona kandillinin arazisi, arazisi. <gülüyor> için... Boğaziçi, Kandilli'yi istedi, kabul etti falan gibi şeyler vardı. Bana sorarsanız onun çok ötesinde bir şey olmalı. Ama neyse, e, Kandilli açısından bakarsak olay çok daha farklı. Bir kere Kandilli içinde büyük bir çekişme dönemi bu. İnsanlar e, hiçbir konuda hemfikir değil, bir bütünlük oluşmuyor. İkincisi, e, şöyle bir sıkıntı da var, yani... Rasa yaşamını araştırmaya ayırmış bir sürü insan var. Fakat bu insanlar Rasa Tanecilik denilen bir kavram üzerinden giderek o konularında uzmanlaşmışlar. Ama akademikeyle hiçbir titretleri yok. Şimdi bunları birden üniversiteye kattığınız zaman bunlar normal memur olacaklar. Bunları siz işte e, yapı işlerinde de görevlendirebilirsiniz, her şey olabilir. Bunlar bir güvence istiyorlar. Güvence istiyorlar ama Boğaziçi da kendi açısından haklı olarak diyor ki ben ne yapabilirim yani size doktora verecek değilim hiçbir şey yapamam siz de gidin doktorunuzu alın biz de öğretim üyesi olursunuz diyor. Bu tabi çok zor bir sonu, konu ve çözülemiyor bana sorarsanız çözülemiyor dolayısıyla o dönemde rastathanede bulunan birçok uzman Boğaziçi'ne bağlandıktan sonra ayrılıyor sadece birkaçı 2-3 kişi sadece. Akademik e, şeye geçiyor. Dolayısıyla Rasatane bir anlamda böyle bir e, küskünler ordusu şeklinde görünüyor o dönemde. E, hatta Rasatane'nin başında olan kişi bile istemiyor o, o dönemde. Yani bunu mani olmaya çalışıyor ama 12 Eylül biliyorsunuz o yasa tamam deyince herkes tabii ki... <gülüyor> Şey... Doğramacı açıyor galiba ya da destekte, Evet, yani. amacı çok aslında bana sorarsanız çok da isabetli bir karar vermiş. Yani ben bu rasetane, bu bo, zaten boğaz içinde de öyle bir komponente eksik. Evet. Yani boğaz içinde çok güzel sosyal bilimler, çok güzel mühendislikler var ama doğa araştırmalarının yönelik hiçbir şey yok. Halbuki bunun çok güzel örnekleri var dünyada. Yani e, e, birçok mesela Amerikan üniversitesinin en az o üniversitenin adı kadar meşhur o şeyleri var, ya. rasathaneleri var yani. Boğaziçi de aynı şekilde hem de sıfırdan kurma zahmetine şey yapmadan çok güzel en önemli rasathaneyi birden bünyesine katmış oluyor. Şimdi e, kitabı e, ta, çok kısıtlı bir sürede tanımladıktan sonra bu 1929'daki o İstanbul'daki şiddetli kış sırasında toplumu bilgilendirme konusunda başlayan o önemli işlevi deprem e, konusunda da e, sürüyor. Benim görebildiğim kadarıyla da e, her kafadan bir sesin çıktığı bu deprem sonrası tartışmalarda insanlar yine e, tartışmasız olarak en güvenilir, Verilerin e, Kandili Rasa tanesinden gelen e, bilgiler olduğunda en fikirler. Ayşegül senin bir sorun yoksa eğer bir müzik arası verelim hocayı bir iki dakika dinlendirilmiş olup adam biraz Tabii daha ki. deprem konusunda odaklanalım. Yok mu sorun? Var sorum ama... E, depremle ilgili. Depremle ilgili değil. E, o zaman sor şimdi. Ama Rasatani ile de ilgili değil, Mustafa Akder Hoca'nın e, bilimsel geçmişiyle ilgili hocamız e, yaklaşık 35 yıldır bilim dünyasının içinde biraz da onun gözlemlediği kendi tarihçesini sormak istiyorum. Türkiye'de bilime yaklaşım son 35 senede nasıl değişti, iyileşti mi, farklılaştı mı, geriledik mi? Bunu da Mustafa Hoca'nın e, gözünden duymak isterim. Ama bu önemli bir konu, bunu bir parça evet. deneyim sonra. Peki Mustafa, e sonra ilk parça, ilk parça değil. Ee, sana seçtiğimiz parça Rita Lee isimli Brezilyalı bir e, müzisyen ee, yaklaşık bir 15 gün kadar önce e, 75 yaşında yaşama veda etti. Öyle ki Rita Lee Brezilya'nın çok böyle tanınmış simgisi haline gelmiş bir sanatçı. Kendisinden Amor sexo isimli parçayı dinleyeceğiz ama Lula... Bu sanatçı öldükten sonra 3 günlük ulusal yaz ilan etmiş. Oldukça sevilen demek ki popüler bir Brezilyalı sanatçı. Evet mikrofon İtaly'de efendim. Mayıs 2023 95.0 Aşık Radyo'dayız Önce Sağlık Programı'nda konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Aktar. Rasatane ile bilimde 150 yıl yapı kredi yayınlarından 2022 başına çıkan 306 sayfalık gerçekten okuması çok keyifli, dili çok güzel. Özellikle ben çok önemsedim 713 kaynakla çok ciddi bir bilimsel çalışmayı Ben aktar bizlere e, sunmuş, e, okuruyla buluşturmuş. Kendisiyle söyleşimizin ilk bölümünde rastathanenin tarihinde indik ama Ayşe Ayşegül'ün sorusu e, hala baki. Ayşegül istersen bir özetle Mustafa da cevap versin. Evet dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Teşekkür ediyoruz. E, 19 Mayıs'a özel bir program e, demiş dinleyicilerimizden bir tanesi. Evet e, aslında yoksul bir genç cumhuriyetin bilime nasıl yatırım yapmayı seçtiğini de Rasatane'nin gelişimiyle birlikte görüyoruz. E, Rasatane'deki Artık e, araştırmacıların nasıl e, Türkiye meseleleriyle ilgilendiklerini görüyoruz. Evet biraz 19 Mayıs programı gibi devam ediyoruz ve hocamızın değerli kitabını da tanıtıyoruz. Çok önemli bir kitap. E, benim sorum aslında hocamızın tarihçesiyle ilgili. Son 35 yılını e, Türkiye'deki bilim dünyasının görmüş bir öğretim üyesiyle, bir aydınlık zihinle birlikteyiz. E, hocam 35 yılda neler değişti sizin gözleminiz? E, nasıl dalgalandı bilim dünyası? E, sizin gözlemleriniz çok önemli. Teşekkürler Ayşegül. E, Valla bu öyle bir e, soru ki <gülüyor> e, belki bununla ilgili bir sempozyumlar dizisi yapmak bile gerekebilir. E, Tabii ki bu soruyu yanıtlamak da çok kolay olmayacak ama birkaç katmanda ele almak gerekir diye düşünüyorum. Yani bir toplumsal katmanda bilim kültürü ya da bilim ne kadar önem kazanıyor bilim toplum içinde ya da önem kazanıyorun ötesinde özümseniyor diye düşünelim. Ee, onun dışında e, idari yapılanmada bilim ne kadar rol oynuyor? O ayrı bir konu. E, eğitim dünyamızda bilimsel yaklaşım ne kadar e, ön plana çıkıyor, Bunların hepsi ayrı ayrı ele alması gereken konular. E, ama şunu bir kere söyleyeyim. E, e, e, e, benim e, belki 30'da dememek lazım. 40-45 yıl. Neredeyse bilim dünyasında doktora süremi de katacak olursak içine, içindeyim. Yani bir kere bilim özellikle bu 80'li yıllardan sonra, yani üniversiteler de biliyorsunuz ciddi anlamda değişti 80'lerde, o <gülüyor> neoliberal politikalar sonrasında üniversitelerin bir böyle maddi durumu, çok kökünden değişti yani üniversiteler kendi kaynaklarını yaratmak zorunda kalıyorlardı. Bu sadece bizde değil bütün dünyada ve o da onları daha böyle pragmatik yani sonuna kullanılacak tür araştırmalara yöneltti. Temel bilimler açısından bakarsak onlar geriledi ama Avrupa'da temel bilimleri devam ettirecek yapılar her zaman var olduğu için Orada hiç etkilenmedi, yani etkilendiyse de az etti Ama bizlerde bu bu anlayış temel bilimleri olduğu gibi ortadan kaldırdı diyebilirim. Yani nitekim biraz önce söyledim, bir kurum oluşturuldu temel bilimle araştırma enstitüsü. Ama bir süre sonra ben hatırlıyorum o dönemler mesela tınarstitiz vardı, bizim bağlı bulunduğumuz devlet bakanıydı. O gelip bize şunu öneriyordu, bu, bu bir anı ve gerçek e, bir anı ben birebir şahit oldum. Lütfen bir konu bulun diyordu, biz bunu yapacağız ve şu kadar para kazanacağız diyelim ki diyordu bu enstitüyü devam ettirelim. Yoksa sırf bilim yapacağız diyerek bunu yaşatamayız diyordu. Bakın bunu ben şahit oldum, evet. Çok, çok önemli tabii bunu bu durumu bu tabloyu neoliberal politikaların yaygınlaşmasıyla açıklamak çok doğru olur tabii belirttiğin gibi. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerin önemli işlevlerine ya da üniversitelerden beklenen konunun hani özel sektöre bir takım inovasyon bir takım yaratıcı buluşlarda böyle şekilleniyor diyeyim bu durum böyle evet ne yazık ki yoksa bizim gençlerimiz pırıl, pırıl şahane çok aydınlık bir genç nesil yetişiyor gibi güzellemeler iyi hoş da evet. Mustafa'nın belirttiği gerçek bir tablo bir durum var tabi evet. ikinci bir şeyi de ekleyeyim yine bununla ilgili müsaade ederseniz bir başka katmanda bakacak olursak yani toplumda genel olarak bilim sel yaklaşım yani bilimsel yaklaşım derken açıkçası ben bunu mesela bir mutfak aletini kullanırken bile söz konusudur diye düşünen bir insanlardanım. Bilimsel bileşen yani toplumsal davranışlarımızda bilim bileşeninin giderek azaldığına da şahit olduğunu söyleyebilir. Bunu en güzel ve işte inşaatlarda görüyoruz. Yani inşaatlarda bilimin belirlediği kriterleri uygulamak, sanki işte böyle bir ayak bağıymış gibi görünüyor. Yani bunu e, doğanın gerektirdiği zorunluluktan dolayı uygulandı bi bilmiyor insanlar. Yani bilimli bilimi o anlamda kullanmıyor hiç kimse. Eve gelen bir tamirci bile bir şey yaptığıda o parçayı niye taktığını, niye değişmesi gerektiğini bunları hiçbir şekilde ya yani bir prospektüsünü bile okumamış oluyor. Yani o açıdan baktığımızda da bilim toplumu olmaktan giderek uzaklaştığımız kanısındayım. Burada eğitiminde mutlaka çok büyük bir rolü var diye düşünüyorum. Evet, şimdi deprem konusuna geçelim bu son bölümde ama ilginç bu söylediğim Mustafa. Çünkü 1939 Erzincan depremi bir yıl önceki 1938 Kırşehir depremleri bunlardan sonra ilginç bir şekilde bir raporlar hazırlanıyor ve ben kitabından öğrendim deprem sırasında merkezde oluşan yer değiştirmenin genliği, hızı ve süresinin dışında bir inşaat yönetmeliliği tasla hangi zeminler uygun bunlar rapora geçiyor. Tarih 1939. Evet. Zemin, hala bunu evet. tartışıyoruz. Zemin raporlarına e, aman dikkat edilsin zemin özelliklerine diye. Peki e, evet ne yazık ki süre hızdan ilerliyor. Şu biraz e, insanların belki de pratik açıdan da daha çok merak ettikleri ama senin böyle popülist yaklaşım değil de tamam bilimsel olarak bu konuyu açıklayacağını biliyorum ilginçtir. Ayşegül belki sen de bilmiyorsun yıllar önce Mustafa'nın da öncülük ettiği bir grup bilim insanı Hatay'da bir deprem sempozyumu mu yapıyorsunuz öyle bir şey yapıyorsunuz değil mi? Evet yani bir kere şunu vurgulayayım baştan yani Hatay Antakya o, o Amik ovası ve oradan geçen fay çok eskilerden beri bilinen bir fay çok çok eskilerden beri bilinen bir fay. Hatay'ın özel Antakya'nın içi olarak Antakya'nın özelliği de e, o yıllarda yani 80'li 90'lı yıllarda henüz daha ovaya inmemişti. Büyük yapıların çoğu biraz daha, Yamaçlarda. daha yamaçlardaydı ve öyle bir eğilim de olmuştu. Ve o yıllarda e, bir hocanın aslında hoca demeyelim de çok iyi bir araştırmacı. Genç yaşlarda Amerika'ya gitmiş. Amerika'da bugün Türkiye'nin en iyi yetiştirdiği, en iyi jojofizikçi olan e, Nafit Oksöz Hoca vardır. E, şimdi artık 80'lerinde emekli olmuş birisi. E, ama Türkiye'de deprem araştırmaları konusunda dünya çapında en ünlü olmuş insandır o. E, onun teşvikiyle oldu. Niye onun teşvik derseniz de o da ilginç. Kendisi hmm. Antakya'da gitti şeye. E, Amerika'ya MIT'de şu anda. Şimdi yirmi, binlerin başında e, Nafi Hoca'nın da teşvikiyle Mustafa Erdik hocamız vardır. o da katkısıyla düzenlen bir toplantı oldu. Bu toplantının amacı da e, Antakya'da e, bir bilinç yaratmak. Yani bir uluslararası toplantıyı orada yapalım. Ve toplumda bu konuda bir bilinçlenme oluşturalım. Yani burada çok ciddi bir deprem konusu var. Ve özellikle ovaya inmek söz konusuysa bunu şimdiden önlemine alalım. İnsanlar bilgi, bilgi sahibi olsun. Nitekim o bir hafta süren bir toplantı oldu. Uluslararası bir toplantıydı. Büyük bir toplantıydı. Antalya zaten o zamanlar çok şey, Antakya'yı küçük bir yer. Çok etkilendi oranın halkı. Yani böyle bir, bir, bir bilimsel insan, bir toplantı sürüyor. Bütün dünyanın dört tarafından gelmiş kişiler çalışıyorlar. Orada bir yankılanma oluşturdu. Ama bunun da ötesinde toplantının son günü valilikte büyük bir halka açık toplantı yapıldı. Halka açık toplantıda herkes davetteydi. Ama başta tabii orada... Odalar, işte mimarlar odası, mühendisler odası, onun yöneticileri, diğer yöneticiler. Hepsi geldi ve hepsine böyle biz beşer, onar dakika bütün hocalar ben hatırlıyorum. Şeye oturduk, böyle bir yere oturduk. Sekiz, dokuz hoca. İlk önce bir beşer, onar dakika bir özet yaptık. Sonra bütün sorulara. Gerçekten o da birebir yanıt vermek üzere birkaç saat böyle bir, bir araya geldik. Herkes çok ilgiliydi. Herkes çok ciddi güzel sorular sordu. Hatta ben şunu dediğimi unuttu, hatırlıyorum. Bakın diyorum hep övünürsünüz. Antakya kültürlerin kavşağıdır diyorsunuz. Aslında Antakya fayların da bir kavşağıdır. Bunu unutmayın demiştim. Ee, ve o gün biz çok umutlu bir şekilde ayrıldık açıkçası yani burada insanlara biz aktardık bu bilgiyi İnşallah bunda da etkisini göreceğiz diye ama bu tabii 20 sene önceydi yaklaşık Hı -hı. maalesef de göremedik tabii. Evet ee, ben de yılı soracaktım hangi evet. sene hocam diye. Yani tam 2003 falan olabilir o yıllarda sanıyorum 2003-2004 falan olabilir bunu ben şu anda hatırlayamıyorum maalesef. Evet ama ee, uzun bir süre geçmiş. Uzun, ben bir şey daha söyleyeyim Antakya ile ilgili. Bakın bu da ilginç. Ee, Türkiye'de eskiden biliyorsunuz e, kayıt deprem izleme sistemleri böyle dönen kağıtlar üzerine, tamburlar Hı. üzerine yapılırdı. Şimdi böyle ya, o nostaljik fotoğraflar var onlarla ilgili. Sayısal sisteme geçilmemişti. Sayısal sisteme geçmek demek yani bunun elektronik olarak kaydığı. Modern bir sistemoloji yapmak için de sayısal sisteme geçmek şart. O kağıt üzerine yapılan şeylerle hiçbir araştırma yapılamaz. Şimdi Türkiye o sisteme 80'lerin sonunda 90'ların başında geçmeye çalışıyordu. Ben de o işin içindeydim bir elektronikçi olarak. Ve Türkiye'de 3 tane noktada sayısal sisteme geçiş sağlandı. Birincisi Marmara. Denizli çevresinde. Bunu kandilli yaptı. Ee, i̇kincisi Mudurnu Vadisi'nde. Deprem da olacak zannediyordu. Halbuki gitti e, Düzce'de oldu paralel. da olacak zannediyordu. Onu da Almanlar yaptı. Almanların e, CFZ diye bir kuruluşu. Üçüncü yerde neresiydi biliyor musunuz? Tam bugün fayın kırıldığı yer işte. Maraş, Antep, Antakya, Adana civarında bir ağ kuruldu. Bunu da TÜBİTAK yaptı. Ben hatta o projenin başındaydım. Yani o kadar biliniyordu orasının en tehlikeli yer olduğu. Ve ilk gözleme başladığımız yerlerde orası oldu. Yani gözlemlerimiz de zaten bu, bu, bu baştaki bu şeyimizi hep teyit etti. Ama tabii gelin görün ki yani yapılaşmada istenilen şey bu halide tutturulamadı. Tam tersi oldu. Tam tersi oldu. E, hocam işte biz sağlığın sosyal bileşenlerini muhakkak tartışıyoruz, programlarımızda dönerek tartışıyoruz. Çünkü bilim ortaya koysa bile bunu sosyal bileşenler, politika, ekonomi e, bu işe el e, uzatmadığı zaman maalesef bilimsel çalışmalar e, çok değerli olmasına rağmen akademi çevresinde kalıyor. Siz 2003-2004'lerde bu konuyu vurgulamışsınız. E, 2010'larda da e, bir hastanenin hiç e, güçlü olmadığını büyük ihtimalle yapı mühendisleri vurgulamışlar, inşaat mühendisleri vurgulamışlar. Olmuşlar. Ama e, sonunda da yüzlerce sağlık çalışanı ve hasta o binanın altında, enkaz altında vefat etti. Ondan dolayı sanıyorum her bilim, her anlayış kol kola gitmek zorunda. Tabii e, bu depremden sonra, 6 Şubat depreminden sonra mühendislik, bilim daha önemli kabul edilir toplum e, nezdinde de zannettik ama galiba e, daha zamanımız var. Ben Twitter'da hatırlıyorum artık aile dizi, dizilimi enerjicilik yok, jeofizik ve mühendislik var diye yazıyorlardı. Dilerim toplumda o noktaya gelir. Evet programın son dakikalarına girdik. Son 4 dakika, 5 dakika. Peki bu hani bütün bu süreçte her deprem olduktan sonra aslında ee, televizyonlarda deprem programları yapılmakta, herkes e, bir e, bilgi aktarmaya çalışmakta. E, bu popülist yaklaşımın e, yararı olduğunu zannetmiyorum ama e, hani insanları da yerden yere vurmak gibi ya da küçümsemek gibi öyle bir amacım yok ama e, ne diyorsun bu marmara, fayattı falan e, bu konular insanları çok merak ettiği bir konu. Bilimsel olarak bu, buna ait söyleyeceklerim var mı Mustafa son dakikada? Ee, aslında e, yani bu konu e, fazlasıyla televizyonlarda tartışıldı. E, e, tartışmalarda nüans farklılıkları oluyor. E, onları da belki doğal karşılamak lazım. Ama o tartışmaları televizyonlarda yapmanın da pek gereği yok sanıyorum. E, ama sonuç olarak çıkaracağımız şey şu. E, Marmara'da, Marmara'nın iki yanındaki levhaların belli bir hızla gerildiğini biliyoruz. Bunu ölçerek biliyoruz. Geçmişe bakarsak geçmişte de büyük depremler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Marmara'da bir deprem olma olasılığının var olduğunu biliyoruz. Bunu nümerik olarak da belirlediğimiz zaman işte Marmara'yı e, ne bileyim Los Angeles'la, San Francisco'yla be, benzer değerde bir tehlikeye maruz kaldığını şu anda biliyor durumdayız. Tabii bizi oralardan ayıran Konu inşaat meselesi, inşaat kalitesi, yapı stoğu meselesi. Ben o yüzden konunun artık tartışma konusunun diğer birimlerinden çıkarılıp bu inşaat konusuna odaklanması gerektiğini... Nitekim o yüzden de ver çıkmıyorum televizyona. Yani bunu da 99'da buna karar verdim. Keşke o zaman yine bu faylar tartışılacağını bina yönetmelikleri, bu yönetmeliğin nasıl uygulanacağı gibi konular tartışılsaydı da biraz netice alabilmiş olsaydık. O yüzden ben artık fay tartışmasının çok. hatta etik olmadığını düşünüyorum. Yani çok. çok boşuna o önemli anları başka şeye yani gereksiz şeye ayırmış oluyoruz. Bina konusunda da yine artık yönetmelik tartışmasından ziyade o yönetmeliğin nasıl uygulanacağı, nasıl bir sistem uygulanacak onu e, tartışmak gerekiyor. Onda da belki inşaat mühendisleri değil işte hukukcular falan yer almalı. Ö yani kabı yöneticileri. Yani o uzmanlık dallarının bir konusu olmalı diye düşünüyorum. Yani inşaat mühendisleri tabii ki kriterleri belirliyorlar ama pratikte bunun nasıl uygulanacağı konusu bambaşka bir uzmanlık dalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim oraya odaklanmamız lazım. Ee, bay tartışmaları açısından bakarsak da işte bütün 3 aşağı 5 yukarı e, rakamlara e, bir kenara bırakırsak İstanbul için bir tehlike var. Ve e, orada da bir paradigma değişikliği var. Onu da kısaca isterseniz bahsedeyim burada. E, işte, dünyada e, daha da şöyle. Bugüne kadar deprem tehlikesi hesapları bir e, e, temel bir varsayıma dayanıyordu. O temel varsayımda neydi? Bir yörede bir fay vardır. Onun bu iki ucu bellidir. Yani iki ucunda o fayın daha ileriye kırılmanın devam etmesini önleyen bir işte bir bükülme olabilir. Bir arıza yön değiştirme olabilir. Dolayısıyla diyelim ki mesela Marmara'da fay şuradan başlar şurada biter diye bir varsayım yapılıyordu. Ve o payın uzunluğu belli olduğu için de büyüklüğü de belli oluyordu. Ve bunu tarihsel geçmişler verilerden de yararlanarak onun ne kadar zamanda bir kırılması gerektiği konusunda da 3 aşağı 5 yukarı bir fikir oluşuyor. Ve buradan da bir olasılık üretiliyordu. Bu halen bizde uygulanan anlayış, her yerde uygulanan bir anlayış. Fakat bu şimdi anda terk ediliyor. Neden terk ediliyor? Payların o bitmesi gerektiği yerde bitmeyip devam ettiğini gösteren çok fazla örnek oluşmaya başladı. Maraş depremi bunlardan en önemlilerinden biri. Ama başkaları var dünyada. Landers var. E şeyde Alaska'da bir deprem var. Denali depremi diye. İnanılmaz bir şekilde fay böyle gidiyor. Normal Londra gideceğine gidiyor başka bir fay üzerinden devam ediyor kırık. Yani normal biz jeologların çizdiği normal fay kuru üzerinden devam etmiyor, başka bir yola sapıyor gibi bir durum. Bunu açıklaması çok zor ama bu gözlenmiş olabilir. Aynı şekilde Yeni Zelanda'da bir deprem var. O orada fay böyle bunlar da büyük depremler, 7-8'lik 7-6'lık depremler. Neredeyse zigzaklar çizerek gidiyor, yani böyle sulanom yapar gibi. Dolayısıyla. Daha önce vardığımız fay burada biter, burada başlar. Dolayısıyla en büyük rakam, büyüklük şudur gibi kavramlar artık terk edilmeye başladı. Dolayısıyla daha farklı yöntemler geçti. Bunların acısına şimdi giremeyiz. Ama bizim yani bu tartışmada bizde işte bir parça mı kırılacak, iki parça mı kırılacak meselesi vardı ya ona geliyor. Yani bunları artık bir kenara bırakmak gerekiyor. En kötüsüne hazır olmak gerekiyor öyle söyleyelim. Evet, yani o açıdan bence çok ciddi önlemler almanın zamanı geldi. O nasıl alınacaksa onu tabii ki ayrı bir konu olacak o. Peki. Mustafa çok teşekkürler. Biz de bakitelerin. Evet, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Gerçekten sağ ol. Ee, ben kitabı, yine e, mi? Ee, kitabın tanıtımını. Rasathane ile bilimde 150 yıl Mustafa Aktar'ın yazdığı, yapı kredi yayınlarından çıkan bu e, Ocak 2022'de baskısı yapan kitabı. Hararetle tavsiye etmekteyiz dinleyicilerimize. Sadece Rasathane'yi değil, e, böyle Türkçesiyle bilime yaklaşım bilen çok keyifli bir kitap okuyacağınızdan emin olabilirsiniz. Tekrar tekrar teşekkürler ben veda ederken ayrılırken sizleri Gotham Project grubu ile baş başa bırakayım. Parşınadı diferante herkese yaptı sonları Mustafa tekrar teşekkürler söz aşk. Ben teşekkür ederim. Güzel hafta sonları çok teşekkür ederiz hocam. 19 Mayıs kutlu olsun. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. de kutlarım, Gençleri de kutlarım 19 Mayıs'tan dolayı. Teşekkürler. Sağ teşekkürler.